Greenpeace eylemcileri tehlike altındaki ormanların korunması talebiyle Polonya Çevre Bakanlığı'na pankart astı. Greenpeace sözcüsü Katarzyna Guzek, eylemin Polonya'nın doğusunda yer alan ve Avrupa'nın son geçmiş çağlardan kalma yaşlı ormanı olan Białowieża'daki ağaç kesimini durdurmak için hükümet üzerinde baskı oluşturmak amacıyla yapıldığını açıkladı. Guzek, Białowieża ormanının sadece %17'sinin ulusal park olarak korunduğunu belirterek, hükümetin mobilya ve kağıt üretimi için ormanın geri kalan bölümünde ağaç kesimine izin verdiğini kaydetti. Rusya'da yangın mücadele ekipleri 1986 yılında Çernobil faciasının meydana geldiği ülkenin batısındaki bölgeye yangınların sıçrayıp tehlikeli radyoaktif maddeleri yeniden harekete geçirmesini önlemek için denetimleri arttırdı. Yetkililer, yüksek radyasyon oranlarının olduğu bölgelerde bazı yangınların olduğunu bildirdi. Rus ekoloji uzmanlarından Alexander Isayev de yaptığı açıklamada ormanlık bölgenin zemininde kalan radyoaktif elementlerin büyük tehlike oluşturabileceğini belirterek bu radyoaktif elementlerin karıştığı bir duman bulutu çok geniş bir coğrafyaya yayılabilir dedi. Türkiye, AB'nin desteğiyle son iki yılda ŞAP ile mücadelede büyük başarı kazanmış olmasına rağmen ŞAP'a neden olan virüs genetik değişime uğraması ve aşılamaya rağmen biyogüvenlik önlemlerine yeterince dikkat edilmemesi nedeniyle bu yıl görüldüğü alan sayısında patlama olarak nitelendirilebilecek bir artış yaşandı. Bakanlık verilerine göre geçen yılın tamamında Sadece 214 alanda hayvanlarda şap görülürken bu yılın ilk yarısında sayı 700'ün üzerine çıktı. Türkiye şap ile mücadelede etkin rol oynamasına karşın İran, Irak gibi hayvan hareketlerinin tam kontrol edilmediği ülkelerden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle bu mücadelede tam başarı sağlayamıyor. Belki tam başarı sağlamanın yolu beslenme alışkanlıklarımızı vejeteryan ağırlıklı olarak değiştirmek olabilir. Ankara Üniversitesi sırasa tanesi, saatte ortalama 50 akan yıldızın atmosfere gireceği gökyüzü şöleni için bugün özel bir etkinlik düzenleyecek. Ankara Üniversitesi sırasa tanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre halk arasında kayan yıldızlar ya da akan yıldızlar olarak bilinen göktaşları gökbilimin en çok ilgi çeken konularından birini oluşturuyor. Göktaşı yağmuru da denilen bu gökyüzü şöleni meraklıları için keyifli anlar yaşatırken gezegenimiz içinde bir tehdit oluşturmuyor. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde saat 20'de başlayacak etkinlikte katılımcılara ayrıca takım yıldızların mitolojik hikayeleri de anlatılacak ve teleskoplarla Galileo uyduları, Jüpiter ve Andromeda Galaksisi de izlettirilecek. Evet, gökyüzü demişken ünlü astrofizikçi Hawking insanlığın 100 ila 200 yıl içinde yok olmanın eşiğine geleceğini ve bu süre zarfında mutlaka uzayda başka yere taşınmanın yollarının bulunması gerektiğini, aksi halde insanlığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Big Think adlı bir internet sitesine konuşan Hawking, savaşların kaynaklardaki hızlı azalmanın ve artan nüfusun insan ırkını yok olmanın eşiğine getirdiğini belirtti. Hawking, insanlık tüm yumurtalarını aynı sepete yani aynı gezegene koymamalı diyerek, Yeni alternatifler aranması için bir an önce plan ve hazırlıklar yapılması gerektiğini ve bu işi devletlerin tartışmaya başlaması gerektiğini savundu. İngiliz astrofizikçi insanlığın 1962'deki Küba füze krizi gibi insanlığın varlığını tehdit edebilecek yeni krizlerin artan sıklıkta yaşanacağından endişe duyuyor. Halbuki şu anda zaten küresel iklim değişikliğiyle bu krizin içindeyiz. Yeni gezegenler aramanın bir zararı yok. Ancak öncelikle yaşadığımız gezegene dikkat edip doğrusunu yapmaya çalışmak gerek. Henüz başka bir gezegenimiz yok. Zaten bunu yok edersek yine başka gezegenlerde mi aramaya devam edeceğiz? Daha kaç gezegen diye sormak lazım. Önemli olan gezegenle barışık bir gelecek kurmak için geleceği yıldızlarda aramak değil, burada evimizde doğruyu bulmak. Doğa Derneği, Avrupa ölçeğinde en nadir yırtıcı olarak nitelendirilen ve nesli tükendiği düşünülen balık baykuşunu toroslarda buldu. Doğa Derneği kuş uzmanlarının 3 farklı bireyi belirleyerek fotoğraflamayı başardığı belirtilirken bölgede daha çok bireyin olduğunu da tahmin ettikleri kaydedildi. Avrupa'da sadece Türkiye'de yaşayan balık baykuşunun sayısı 10 çiftten daha az olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar yapılan çalışma sırasında özellikle yapım aşamasında olan hidroelektrik santrallerin, kuşların yuvalama alanlarını olumsuz etkilediği için türü tehdit ettiğini belirtti. Balık baykuşunun bulunduğu alanlarda avcılığın da önemli bir sorun olduğuna dikkat çekildi. Anadolu ve Avrupa'da etrafı ormanlarla kaplı vadi sistemlerinde, nehir ve çaylarda balık baykuşunun Avrupa'daki tek yaşama alanının Türkiye'nin güneyi boyunca uzanan Toros Dağları silsilesi olduğu bilinmesine rağmen türe dair gözlem olmadığı için neslinin tükendiği sanılıyordu.